Baş yaşam İçin teknoloji. Merhaba, İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden bilim insanları 2021'de La Nina hava olayı ile sıcaklıkların düşeceğini öngörüyorlar. Araştırmacılar dünyanın muhtemelen sanayi öncesi dönemden bir derece daha sıcak olacağını söylüyor. 2021'de bu dereceye yakın veya derecenin üzerinde art arda yaşanan 7. yıl olacak. Met Office projeksiyonlarına göre 2021 için dünyanın sıcaklığı 1.03 derecelik merkezi bir tahminle 1850 ile 1900 yıllarındaki sıcaklığın muhtemelen 0.91 ile 1.5 derece üzerinde olacak. Tropik Pasifik'te Lannina olayının başlaması nedeni de 2021 tahmini son yıllara göre biraz daha düşük. Lannina güçlü rüzgarlar Pasifik'in sıcak yüzey sularında Güney Amerika'dan Filipinlere doğru estiğinde gerçekleşiyor. Bu şekilde Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinden gelen soğuk sular yüzeye çıkıyor. La Nina'nın deniz yüzeyi sıcaklıklarını 1 ila 2 derece düşürmesi bekleniyor ve bu durum 2021'de daha yüksek bir ısınma yaşanmasını önlemek için yeterli olacak. Met Office'ten Profesör Adam Skyev, mevcut La Nina etkisiyle 2021'in küresel sıcaklık rekoru yaratacak bir yıl olması pek muhtemel değil ancak Küresel ısınma nedeniyle 2011 ve 2000 gibi diğer geçmiş La Nina yıllarından çok daha sıcak olacak dedi. Met Office'ten bilim insanı Dr. Nick Dunstone'da da La Nina, El Nino döngüsünün değişkenliği dünyanın sıcaklığını belirlemede en önemli ikinci faktör. Ancak atmosferdeki artan sera gazları nedeniyle etkisi azaldı dedi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün geçici bir değerlendirmesine göre 1850'ye kadar uzanan küresel kayıtlarda en sıcak 6 yılın tamamı 2015'ten bu yana gerçekleşti. Met Office 2021'in 2018'i az bir farkla geçerek 6. sırada yer almasını bekliyor. Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının da gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı Eylül ayında %39'lardayken, Bu oran Aralık ayında %21,78 seviyelerine inerek son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Birçok barajda su seviyelerinde hızlı kayıplar yaşanırken Anadolu yakasının önemli içme suyu kaynaklarından Elmalı Barajı da bu durumdan nasibini aldı. Eski verilerine göre Elmalı Barajı'ndaki doluluk oranı Eylül ayında %32,53 oranında ölçülürken bu oran Aralık ayında %24,23 seviyelerine kadar geriledi. Öte yandan baraj suyunun üzerini de yeşil bir alp tabakası kapladı. Almanya Federal Meclisi yani Bundestag, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen yenilenebilir enerji kaynaklarının genişletilmesine ilişkin yenilenebilir enerji kaynakları kanunu onayladı. Yenilenebilir enerji kaynakları kanunuyla Avrupa Birliği'nin 2030 iklim ve enerji hedefiyle ulaşım sektöründe artan yenilenebilir enerji ihtiyacı hesaba katılarak Güneş, fotovoltaik, biyoenerji, hidroelektrik ve rüzgar enerjisinde kapasitenin arttırılması hedefleniyor. Yenilenebilir enerji tesislerinin finansmanının yanında belediyelerin izin şartlarını iyileştirerek rüzgar santrallerine daha fazla adil olmalarını öngören yeni kanun, bireysel evlerin de süpermarketlerin çatılarının da güneş enerjisi kullanmalarına da avantajlar tanıyor. Yeni kanunda gelecekte yenilenebilir enerjinin payına ilişkin kesin hedef konulmazken daha önce hükümet 2030 yılına kadar elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını %65'e çıkarmayı hedefliyordu. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier konuya ilişkin değerlendirmede bulundu ve yeni kanunun iklimin korunması için önemli olduğunu belirtti. Bu iddialı iklim hedeflerimize ulaşabilmemiz için ön şarttı. Yenilenebilir enerji kendi tüketimimizi kolaylaştırmaktan kara rüzgar enerjisinin genişletilmesine, belediyelerin mali katılımına kadar Bir dizi önlem sunuyoruz. Bu enerji dönüşümü için önemli ve merkezi bir adım ifadesini kullandı. Darısı Türkiye'nin başına. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'dan bilim insanlarının yaptığı çalışma, Yunusların cildinin %70'ini kaplayabilen ölümcül bir hastalığın iklim kriziyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Hastalık 2005'te meydana gelen Katrina kasırgasında New Orleans yakınlarında bulunan yaklaşık 40 şişe burunlu yunus üzerinde tespit edilmişti. Ancak bilim insanları hayvanların vücutlarında parça parça ve kabarık cilt lezyonları meydana getiren hastalığın nedenini bulamamıştı. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Texas eyaletlerinde Avustralya'daki Yunuslar'da ciddi salgınlar yaşanmış ve bu bölgelerde sudaki tuz oranının ani ve büyük miktarda düşüşünün ortak faktör olduğu tespit edilmişti. Independent, Türkçe'de yer alan habere göre FIS Ork'un aktardığına göre bu çalışmayla Yunuslar'da tatlı sularda gerçekleşen cilt hastalığının ilk vakka tanımı böylece gerçekleşti. İklim krizi, suda tuz oranının azalmasına neden oluyor. Nasıl mı? Kasırga ve Siklon gibi hava olaylarının, artan şiddeti ve sıklığı özellikle de kuraklık koşullarında alışılmadık miktarda yağmur suyu meydana getiriyor. Bu durum kıyı sularını tatlı suya dönüştürüyor. Çalışmayı gerçekleştiren ekipten Dumirena Mosanten baş patoloji uzmanı Dr. Patrick Düğnan hastalığın 2005'ten beri Yunusları öldürdüğünü Sonunu da nihayet tanımlayabildikleri için mutlu olduklarını söyledi ve dedi ki bu yıl Meksika Körfezi'ndeki rekor sayıda kasırga sezonu ve iklim değişikliği nedeniyle dünya çapında meydana giren yoğun fırtına sistemleri yüzünden Yunusları öldüren tahrip edici bir bu salgın artabilir dedi. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği